Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinin konusu matematik tarihi. Konuğumuz Atilla Polat. Atilla Polat'ı tanıtmak istiyorum size öncelikli olarak. Atilla Polat şu anda... E, e, hayatını matematik öğretmenliği yaparak kazanıyor ama lisansı e, otomatikten e, bölümdeşiz e, Atilla hocamızla. Evet. Yüksek lisansı İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünden 2014 yılında. E, 19. yüzyıl Osmanlı bilim hayatında öncü bir matematikçi vidinli Hüseyin Tevfik Paşa üzerine yazılmış. Şu anda da devam eden bir doktora çalışması var aynı bölümde. Evet. Matrakçı Nasuh'un Emdetül Hisap adlı eserinin matematiksel açıdan değerlendirilmesi devam eden bir e, doktora çalışması. E, Atilla hocamızın ilgi alanları Osmanlı dönemi Türkçe matematik eserleri, matematik aletleri ve Osmanlı matematikçileri. Dolayısıyla e, hani Atilla ile bu e, konu etrafında konuşmak için e, iyi bir fırsat olacaktır diye düşünmüştüm ben. O yüzden davet ettik Atilla'yı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok memnun oldum beni davet ettiğiniz için. Açık Radyo çalışanlarına da size de çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederiz Atilla. Şimdi ilk sorumla başlayayım izninle. Tabii. Şimdi bu benim hani soru olarak formüle ettiğim bir şey ama tartışmaya açık olduğundan eminim. Öyle zaten. Soru olarak sorayım ama hani bir vesile olsun bizim için karşılıklı konuşma konusunda. Matematik ilk uygarlıklarda hangi ihtiyaçlardan doğdu? diye bir soru formüle ettim. Ne diyorsun? Hocam güzel bir soru, yerinde bir soru. şimdi uygarlık dediğimiz zaman hani Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, işte Mezopotamya, Sümerler, işte Mısır medeniyeti, ondan sonra işte Yunan, antik Yunan medeniyeti günümüze kadar getirebiliriz belki. Hani buralar için çok anlamlı sorunuz. Çünkü hepsi için benzer de olsa farklı türden matematik çalışmalarını görüyoruz. Hatta bunların öncesinden de hani medeniyet öncesi diyebileceğimiz dönemlere de gittiğimiz zaman aklımda kaldığı kadarıyla böyle insanların sayma yoluyla matematiğe başlaması, işte doğadaki nesneleri görüp onları belli gruplara ayırıp toplama çıkarma ya da belli gök olaylarını kaydetme diye ufak ufak matematik yaptıklarını e, okumuştum. Aklımda kaldığı kadarıyla işango kemiği diye bir örnek vardı yaklaşık 20 küsur bin yıl öncesinden üzerinde çentiklerin olduğu fakat bu çentiklerin tam olarak ne amaçla e, kazıldığının belirlenemediği acaba astronomik olayları mı kaydetmek istedi bazı insanlar yoksa avladığı hayvanları mı kaydetmek istedi? Yoksa kadınlar işte belli e, aybaşı dönemlerini kaydetmek istediği gibi farklı spekülasyonlar da vardı. Hani matematiği buralardan başlatıp ondan sonra sizin dediğiniz medeniyetlere de getirirsek eğer vergilerin toplanması ne bileyim işte arazi ölçümleri yapılacağı için mesela Nil Nehri'nin taşmasıyla matematiğin e, ilişkili olduğu düşünülür. Nehir taştığı zaman insanların ekip biçtiği araziler bir kısmı su altında kalacak. Sonra gelen vergi memurları buna göre insanlardan daha az vergi alacak ya da... Benzer durumlardan dolayı bir geometrik problemler var. Matematik gerekiyor. Piramitlerin yapımı, büyük ölçekli yapı projeleri var. Bunlar için matematik gerekiyor. Askeri alımlarda matematik gerekiyor. Yani medeniyetin var olduğu andan itibaren, o dediğim gibi Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya, sonrasında Yunan, pratik amaçlarla matematik kullanılıyor. Yani bunları söyleyebiliriz. Evet. Bu amaçlardan doğmuş olabilir. Evet, yani zaten soruyu sormamın amacında şöyle bir şey vardı, yani öyle bir niyetim vardı. Genellikle e, yani e, Uygarlık öncesi olan dönemden bahsettiğimiz zaman zaten e, neden matematiksel semboller kullandıkları bir spekülasyondan ibaret tarihçiler hı hı. ve arkeologlar açısından. Fakat e, Uygarlık tarihi dönemiyle birlikte e, öyle görünüyor ki. Antik, hadi ben hani şey ne denir ona, e, birazcık spoiler vermiş olayım. <gülüyor> e, sen bunun üzerine hani yorum yaparsın eminim. E, çoğunlukla yut, e, ne denir ona, faydacılıktan, pratik ihtiyaçlar. Evet, evet, evet, evet. Çünkü e, hocam yani bu tek gerekli olan şey bu. Yani dedim ya işte bir arazi ölçümü yapılacak. E, burada siz e, belli matematik formüllerini keşfet Şimdi olmanız bekleniyor ya da e, bu ölçümü yapıyorsunuz sonrasında bu formüller ortaya çıkacak belki. İşte vergi toplamanız gerekiyor. İnsan topluluğu var elinizde belli bir kitle var. De, de, i̇nşa etmeniz gereken köprüler, yollar, hamlar, hamamlar artık neyse evler var. Bunların hepsi matematik gerektiriyor. Özellikle geometri de gerektiriyor ve aritmetik gerektiriyor. Fakat hani c daha sonra ortaya çıkacak belki. Hani buralarda... E, Sümerler'de, işte Babil'lerde sonrasında Mısır'da daha çok bir önce bir diyebileceğimiz, yani pratik cevir uygulamaları görüyoruz. Yani bizim günümüzde denklem çözümünde kullandığımız semboller kullanılmaksızın yapılan sözel olarak, olarak ifade edilen ve Türk olarak ifade edilen problemlerin çözümünü gayet uygun bir şekilde veren yöntemler geliştirmişler. Yani insanoğlu aklı muhtemelen bu evrime çok uygun. Yani matematikler düşünmeye, nasıl bir dile karşı yeteneğimiz varsa matematik yapmaya da doğanın o dinini çözmeye de bir şeyimiz var. Yetkinliğimiz var muhtemelen. Peki şeye ne diyorsun? Pratik ihtiyaçlardan doğan matematikten hani cebir daha değil belki ama hı hı. soyut matematik çalışmalarına geçiş nasıl ve ne zaman kendini gösteriyor? Soyut matematik yani e, antik Yunan'a gel gelmemiz gerekiyor sanki burada. E, Thales'e Thales sonrasında en net olarak da belki Öklite gelmemiz gerekiyor. Hani Öklit'in dizgesi o elemanlar kitabı ya da elementler diye de çeviriyoruz. O herhalde soyut matematiğin yani benim kanımca en yetkin e, dönemine göre en yetkin derlemesi. Öklite kadar e, Thales'le beraber başlattığımız bir süreç var belki işte M.Ö. 500'lerden itibaren Öklitin eseri de 300'lerde olacak. E, Öklit'in kitabındaki işte postulat, aksiyom, tanımlar ve ondan sonra önermelerin ispatlanması e, soyut matematiğin kanımca dediğim gibi en e, net görüldüğü yer olsa gerek. Yani onun için e, Sümeri, Babil'i, işte Mezopotamya, Mısır falan biraz daha geçip tarihsel olarak Antik Yunan'a kadar gelmemiz gerekiyor. Ve bunun şeyi olarak da yine aklıma gelen e, şimdi diğerlerinde daha e, diğer medeniyetlerde bir hükümdar var. Altında insanlar var, işte arada rahipler sınıflar var, belki matematik kullanan belli işte bürokratlar var, memurlar var, vergi toplayan böyle bir hiyerarşik yapı var. Fakat Yunan toplumunda küçük küçük devletlerin olması, belki işte farklı toplumlarla ticaret, vesilesiyle ilişkilerin hat safada olması, insanların böyle hani toplumda filmlerden falan da görürüz, tartışırlar birbirleriyle, i̇şte demokrasi vardır, bir şeyler vardır böyle. Hani orada. İnsanların ee, insanların birbirine e, hitabet yani konuşmada yenmek için farklı yöntemler geliştir geliştirdiklerini görüyoruz. Mantık burada çok önemli. İşte Aristoteles mantığı falan. Matematik de hani Öglüt de burada e, her sunduğu önermenin ispatlanmasının gerekli olduğunu söylüyor. Yani başıboş bir önerme kalmayacak orada. Onun net olarak ispatlanması gerekecek. Hani bir noktada din gibi bir oluşum görüyorum ben Öglit'in kitabında elemanlarda. Temel rükunları var, öncüler var, işte, ön kabuller var, doğruluğu tartışmasız. Ve bunun üzerinde de soyut biçimde e, zihinsel e, büyük bir efor gerektirecek şekilde geometrik e, önermelerin çözümleri, ispatlanması herhalde soyut matematiğin ilk net olarak görüldüğü yer olarak antik Yunan toplumunu gösteriyor. Eldeki verilere göre. Doğru, doğru. Ee, ama şöyle bir katkı da yapayım senin. Tabii hocam, yani. buyurun. Evet. Ee, Şöyle bir şey, aa, farklılık da var bu ee, daha önce yani biraz evvel bahsettiğimiz uygarlıklarla Antik Yunan arasında metodolojik olarak matematik artık soyut bir şekilde çalışılmaya başlanıyor ama sordukları sorular da soyut. Yani pratik evet. sorular üzerinden değil. Ee, soyut meseleler üzerinden e, yaklaşıyorlar. Dolayısıyla yeni bir metodoloji ihtiyacından dolayı da çıkmış olabilir mi sence bu? Evet hocam, bu. Ee, ya haklısınız. Yunan felsefesiyle beraber zaten, yani oradaki felsefe dediğimiz yeni bil, bilgi bilgiden yeni bilgi üretme türü muhtemelen matematiğe de böyle bir e, imkan sağladı. Yani geometriye, matematikte artık neyse bu çatı altında tartıştığımız. Bunun yanında yine antik Yunan döneminde pratik ihtiyaçları için de yapılan matematik devam edecek fakat orijinal olarak e, o e, pratikin dışında soyut uygulamalarını da yine Yunanda göreceğiz e, problemlerin evet. farklılaşması dünyayı anlama evreni anlama anlamlandırma ama bu evet. felsefeyle ilişkili diye düşünüyorum yani öyle ee, peki tamam şimdi antik Yunan'a yani bilgilerimiz çerçevesinde soyutlaştırdık aynen. Evet. Hak ettiği krediyi de verdik şu konuşmada. Fakat e, şurada bir problemli alan var mı sence? Her coğrafya, e, yani dün bir konferansta e, ben örnek olarak mikro tarihe mesela sıfır kavramının tarihi üzerinden hı hı. E, bir e, kitap e, örneğinden yola çıkarak bir tartışma yaptım. Orada mesela çok ilginç şeyler var. Mesela sıfırın tarihine farklı coğrafyalar bir türlü paylaşamıyor. Evet. Yani kim, e, kim, kimin eline geçerse e, sahiplenmek gibi bir e, motivasyon var. Ama mikro tarihi olarak incelediğinizde zaten coğrafyalar arası bir ne denir ona yolculuğu var. Geçişkinlik var. Aynen öyle hocam. Kesinlikle. Dolayısıyla bu matematiksel yenilikleri sahiplenme e, motivasyonları hakkında ne düşünüyorsun farklı coğrafyaların ona bir açıklık getirmek istedim ben. Hocam mesela sıfır örneğinden yani onu madem verdiniz. Hani sıfırın günümüzde herhalde en net anlamıyla Hint coğrafyasında kullanıldığını yani günümüzdeki karşılığına yakın olarak bir sıfır varlığının e, tespit edildiğini yine biliyorum okuduğum kitaplardan. Doğru, ondan doğru. sonra Arap Araplar üzerinden e, yani yoğun bir biçimde Araplar üzerinden batıya tanıtılacak ve ondan sonra da zaten işte bin küsürlü yıllardan itibaren de Batıda eski rakam e, rakamların yerine Arap rakamları ya da Hint rakamları ya da Hint Arap rakamları olarak kabul görecek zaten. Ya bu yolculukta tabii ki şimdi devletler burada farklı işte çekişmeleri, çatışmaları sebebiyle bir öncüllük bulmuş olmanın e, verdiği zafer duygusu, ona sahip olma heyecanı falan bunları da öne çıkararak hani e, e, Araplar yani bazı Arap tarihçiler mesela kendilerinin bulduğunu söylemiş olabilirler ama Hani sonuçta günümüzden baktığımız zaman neyin ne zaman ne şekilde bulunduğu daha çok orta, daha rahat ortaya çıkmış oluyor. Fakat Hintten de önce mesela sıfır kavramının yani o sıfıra yakın bir şekilde Babililerde de belli sembollerin ya da boşlukların onu karşılayabileceği belli şekillerde düşünülüyor. Tam olarak sıfır olmasa da günümüzdeki. Ama bu sahiplenme e, bayağı şey e, sıkıntılı bir konu. Bunu belki tam alakalı olmayacak ama konunuzla. Ee, Avrupa merkezi bakışta da alakası vardı bazı noktalarda. Mesela Morris Klein'in büyük bir matematik tarihi eseri vardı. O her şeyin Yunanlarla başladığını matematik tarihinin. Ondan sonra işte bir bekleme, durgunluk dönemi olduğunu sonra yeniden, Rönesans'la birlikte yeniden Yunan eserlerinin canlandırıldığını falan söylüyordu. Ve aradaki işte Arapların, Hind'in, Çin'in katkısını es geçiyordu. Sanki her şeyi kendileri bulmuş gibi. Tabii günümüzde bu yaklaşımlar artık kabul görmüyor. Fakat e, Geçerli olduğu dönemler olmuş diyebiliriz belki. Elbette elbette. Paper de zaten bununla ilgiliydi benim konuştuğum çok anlamlı geldi şimdi bana bu verdiğin örnek. Şimdi biraz seçtiğimiz kitap üzerinden konuşalım çünkü hı hı. popüler anlamda matematik tarihi üzerine yazılmış çok çeşit yok Türkçeli taripterde. Evet hocam maalesef. Yok ama bu hı hı. kitap senesini hatırlamıyorum ama ne zaman basılmıştı Ian Stewart'ın Matematiğin Kısa Tarihi o, kitabı? Hocam ben bunun yeni baskısını almıştım. 2020 diyor da ben bunu daha önce okuduğumu hatırlıyorum. Yani üzerinden evet, geçmişti evet. en azından da yani bir 5-6 sene belki de olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Yani, evet. <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsun. Stewart'ın zaten başka kitapları da var. Türkçe çevir, yani bayağı kitabı çevirmiş Türkçe'ye. Ben onları kontrol etmiştim. Yani 5'ten fazla eseri olması lazım Türkçe'de. Stewart'ın sadece. Ve yani bu son yıllarda da matematik tarihine bir yani bilim tarihi özelinde matematik tarihinde bir ilgi olduğu için hani güzel kitapları çevirmeye başlamışlar. Daha kapsamlı matematik tarihi eserleri de olsa hani bunun gibi biraz daha özet biçiminde kitaplar da var. Bunlar çok güzel yani bizim için çok güzel. Hem öğrenciler hem hocalar için hep herkesin çok güzel yani. bu kitap yani literatürdeki eksiklik konusunda benim Son olarak söyleyeceğim bir şey var ama şimdilik onu saklı tutayım. E, kitabı konuşalım seninle. Tabii ee, hocam. Biraz bize içeriği hakkında bahseder misin? Konuşalım. Hocam e, şimdi kitap e, 20 bölümden oluşuyor. Yani kitabın başlığı aslında matematik kısa tarih olarak çevrilmiş ama bir üst başlığı da vardı. Bizde alt başlık olarak koymuşlar. Sonsuzluğun terbiye edilişi. Sonsuzluğun terbiye edilişi. Yani hani burada da hoş bir şey var herhalde e, yazarın, Stewart'ın bakışı var. Kitapta 20 tane başlık vardı. Yine böyle ta eski zamanlardan başlatıyor. Yani uygarlık öncesi dönemden pullar, çeteler ve tabletler ilk bölümünde. Ondan sonra kademe kademe biraz kronolojik olarak ilerliyor. Günümüzdeki yani yakın dönem matematiğine kadar geliyor. Fakat konu bazı ilerliyor. Bu güzel. Bu tarafı çok güzel. Çünkü yani, yani ben kitabı bir bölümünü seçip sadece okuyabiliyorum. İlla başından sonuna kadar devam etmek zorunda değilim. İlgimi çeken bir bölüm varsa. Diyelim işte bir bölüm açtım burada. Mantık biçimi tonlara doğru. Ortalardan bir bölüm sayılardaki örüntüler. Başka bir bölüm sonsuz üçgenler. Yani bir referans kitabı olarak kullanabilirsiniz. Yeri geldi, bir konuya ilginizi çektiyse açıp bakabilirsiniz. Fakat belli başlı sıkıntıları da var. Tabii yazar bunları, yazar kitabının eksiklerini ön sözünde çok güzel açıklamış. Hani bunun tarihçiler için yazılmadığını, hani okuyucu okur kitlesinin kimler olabileceğini anlatmış. Hani ben o yüzden yazarı eleştirmek istemiyorum. Sadece kendi gözümden bakıyorum. Hani burada evet. Bazı bölümler matematikçi olmayanlar için yoğun ve yorucu ve anlaşılmaz olabilir. Çünkü hani her, özellikle günümüzdeki matematikle ilgili kavramları, teorileri bilmiyorsa bir okuyucu, hani ilk baştaki eski uygarlıklar dönemindeki matematik kısımlarını daha rahat anlayabilse bile okuyarak bu kısımlarda biraz zorluk çekebilir. Hani onu kapatmak da yani o açığı kapatmak da çok kolay değil. Bir lisans, bir matematik formasyonu olması gerekiyor. En azından bir sayısal bilimler mezunu olan biri için çok rahat akıcı şekilde okunabilir. Bir mühendis olur, işte matematikçi, fizikçi, bunlar için çok rahat gider kitap. Fakat hani bir sosyal bilimler formasyonu biri için bazı bölümler yorucu olabilir. Hani bu nokta belki okuyucuların aklında olması gereken bir şey olsun. Onun dışında kitap, seçilen konular, verilen anekdotlar, bunlar gayet yerinde. Tabii bekledim ki çok daha uzun bir kitap olsun. Çünkü Sivert'in dili çok güzel, yani çeviris de güzel olmuş. Yani bence gayet yerinde çevrilmiş. Hani Stewart özellikle popüler bilim tarihçiliğinde çok iyi. Hani kendisini zaten bir matematik tarihçisi olarak konumlandırmıyor. Çok iyi bir matematikçi ve çok iyi bir popüler bilimci, popüler bilim aktarıcısı olarak görüyorum. Bu yüzden de bu tip kitapların çevrilmesi, hani Türk toplumunda ve yaygın bir okur kitlesine ulaşması çok önemli. Öyle. Ee, ben de o zaman e, hani programı kapatmadan önce bir e, dilek... E, te bulunmak istiyorum. Umarım sen de aynı fikirde olursun. E, matematik tarihi yeni olarak bilim tarihi ama şimdi bugünkü konumuz olan matematik tarihi konusunda e, popüler eserler yazıl yazılıyor. Hani başlandı daha doğrusu çevirileri olmaya başladı dedin sen. Güzel, <gülüyor> e, bu iyi ama hala e, bu işi e, ciddi olarak çalışıp buradan Ekmeğini kazananlar için hala büyük bir e, literatürün Türkçe kazandırılma, evet, kesinlikle öyle. Yani ilk el kaynakların Türkçe'ye kazandırılması lazım. Bu çeviri hareketinin ciddiyeti daha pek anlaşıldı. Yani tabii çok kitap basılıyor ama e, çok çok da ihtiyaç var. Ne diyorsun bu benim? Hocam, bu çok ihtiyaç var. Hani benim beklentim yani daha çok çevrilmesini arz edilen kitaplar var. Mes mesela Victor Katsın. Hani bizim lisansta okuduğumuz kalkülüs kitapları vardı ya içinde egzersizler, evet. ispatlar. Evet. O tarzda bir matematik tarihi kitabı hazırlamış ve 3. baskısını yaptı. Yani bir textbook olarak bir matematik tarihi dersi hocası öğrencilerine çok rahat kullanabilir. Fakat hani bu tarz kitapların çevrilmesi bir noktada zor çünkü eğer çevirmenin de e, matematik formasyonu yoksa oradaki kelimelerde çok zorlanabilir. Hani bu onun için ortak bir çeviri ekibinin içinde bir matematikçinin de dahil olduğu, işte bir çevirmenin de birlikte çalışacakları. Çünkü sürekli olarak eş zamanlı olarak birbirlerini sormaları gerekiyor. Acaba şu kelimeyi nasıl çevirmeliyim? Çünkü bizim matematik terminolojimiz de Türkçe'de biraz kısıtlı. Biz hep İngilizce'deki kavramları genellikle aynı şekilde kullanma eğilimindeyiz. Doğru. Özellikle günümüzdeki matematikte çünkü yetişemiyoruz. Doğru. Yani Doğru. hemen oradan bir şey bulunuyor yeni bir şey ve Türkçe karşılık bulmanız çok zor. Mümkün değil. Bu yüzden de belki çevirmenleri de zorluyor olabilir biraz daha teknik yönü kuvvetli eserleri çevirmek. Ama bu yani dediğim gibi bir 3-4 kişilik ekiple hem daha kısa sürede çevrilebilir belli başlı sağlam kaynak eserler. Ama günümüzdeki hızla beraber bence bunun da olacağını bu yolda olduğunuzu zaten hissediyorum. Yani evet, İngilizce, doğru, Fransızca abi. çok çok eser var çevrilmesi gereken. Türkçe onda aynı fikirde olduğumuza sevindim Atilla. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bir dileğim daha var. Doktoranı hemen bitirmen ve a, ne ona a, ve çalışmalarına tam gaz devam etmen. Ee, teşekkür ederim hocam. İyi dileğiniz için. İnşallah sevgiler. bunu baş... Güler Atilla görüşmek üzere. Teşekkürler ederim. Görüşmek üzere herkese. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak